Kızıl Denizi geçtikten sonra Musa aleyhisselam Beni İsrail'i Kenan diyarına doğru götürdü. Yolda giderken puta ve öküze tapan bir kavim gördüler. Bazıları "Ya Musa, bize de böyle bir şey yaptı ona tapalım." dediler. Hazreti Musa onlara nasihat etti. Allah sizi bir zulümden kurtardı. Kıptiler sizin oğullarınızı öldürüyor ve kızlarınızı hizmetçi olarak kullanıyorlardı. Buna rağmen siz Allah'a isyan edip ona karşı şirke mi de alacaksınız dedi. Allah Teala buyurur, İsrail oğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavmer asladılar. Bunun üzerine, ''Ey Musa, onların ilahları olduğu gibi sen de bizim için bir ilah yap.'' dediler.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 Size işkencenin en kötüsünü yapan firavunun adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır. El-Ağraf 139-141 Hz. Musa aleyhisselam 12 bin kişilik iki ordu yaptı. Mısır'a gönderdi. Çocuk, hasta ve yaşlılardan başka kimse kalmamıştı. Ordunun birinin başında Yuşa bin Nun aleyhisselam, diğerinde de Kalip bin Yuhne kumandanlık ediyordu. Ganimetlerle döndüler. Taşıyamayacaklarını sattılar. Artık Kıptiler tamamen perişan olmuşlardı. Bu durum ayet-i kerimelerde şöyle anlatılır. Sonunda biz onları, Firavun ve kavmini, Bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. Eş-Şuara 57 58. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi, Yahudileri de içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına miras çıkıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helak ettik. El-Araf 137 Böylece bunlara oğullarını mirasçı yaptık. Eş-Şuara 59 Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safhasını sürdüklerini cenimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Edduhan 25-29 Cenab-ı Hak, Kahre ilahiye düçar olan toplumların hazin akıbetlerini ve tarihin çöplüğünde kaybolup gitmelerini aşağıdaki ayet-i kerimede ne güzel tasvir eder. Biz,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 Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Hür insanlar yaptı. Alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. El-Maide 20 Bu ayetler Hz. Musa zamanındaki İsrailoğulları ile ilgilidir. Bu sebeple gerek onların alemde hiç kimseye verilmemiş nimetlere mazhar olmaları, gerekse arz-ı mukaddesin onlara vatan olarak yazılmış bulunması hep o zamana aittir. Yoksa yüzlerce ayet ve hadisi şerif, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanlık için Allah'ın eşsiz bir lütfu ve nimeti olduğundan bahseder. Mukaddes topraklara kimin varis olacağı hususunda ise Allah Teala'nın tayini şöyledir. Andolsun zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. El-Enbiya 105. Bu ayeti kerimede zulmün ve zalimlerin sürekli payidar olmayacağı, iyiliğin asıl kötülüğünse arızi olduğu Hakimiyetin elinde sonunda salihlerin eline geçeceğinin mukadder olduğu ifade buyurulmaktadır. Bu da İslam'ın dünya hayatı hususundaki cihan-şumul görüşünü sergilemektedir. Hz. Musa aleyhisselam kavmini Kenan diyarına götürmek için yola çıkmıştı. Arz-ı Mev'ud denilen yere yerleşeceklerdi. Musa aleyhisselam her koldan bir temsilci seçti. Yuhşâ bin Nun ve Kalib bin Yuhne'nin reisliğinde, oradaki kavmi keşfe gönderdi. Gidenler Amalika kavmini çok güçlü buldular. Fakat buna herhangi bir korkuya sebebiyet vermemesi ve haleti ruhiyelerinin bozulmaması için kavimlerine anlatmamak üzere anlaştılar. Zaten Hz. Musa aleyhisselam da onlara böyle yapmalarını tembihlemişti. Ancak Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yuhne'nin dışındakiler durumu kavimlerine anlattılar. İsrail oğulları da harp etmekten kaçındı. Ey kavmim! Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Yoksa hüsrana uğramış kimseler olarak dönersiniz. Onlar ya Musa, orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz diye cevap verdiler. El-Ma'ide 21-22 Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya bir girdiniz mi artık zaferi kesinlikle kazanmış olursunuz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. El-Ma'ide 23 Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Şu durumda sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Elmaide 24 Çünkü Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra, o kötü günleri unutan İsrailoğulları, dünya nimetlerine kavuşmuş ve rahata alışmışlardı. Dünyevi istek ve arzularını artırmışlar, Hz. Musa'dan kudret helvası ve bıldırcın eti istemişlerdi. Bu nimetler kendilerine her gün bahşedildi. Bunlara ilaveten Musa aleyhisselam asası ile taşa vurmuş oradan da 12 pınar fışkırmıştı. Cenabı Hak buyurur: "Ve sizi bulutla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz." dedik. Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerinden ankörlük ediyorlardı. El Bakara 57. Musa çölde kavmi için su istemişti de biz ona, Deneyinle taşa vur demiştik. Derhal taştan on iki pınar fışkırdı. Her bölük içiciyi kaynağa bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin dedik. Elbakar'a 60. Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal ondan on iki pınar fışkırdı. Her kabile içiciği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Onlara dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin. Ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil...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 Sonra sizi gazabım çarpar. Her kimi gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve salih amel işleyen, sonra böylece doğru yoldan giden kimseyi bağışlarım. Tâhe 80-82 İsrailoğulları ise isteği bitmeyen, şükürsüz ve sabırsız bir kavim oldukları için Yine peygamberlerine yük olmakta devam edip nankörlük ediyorlardı. Nitekim aşağıdaki ayeti kerime bu kavmin nankörlüğünü açık bir şekilde sergiler. Hani siz verilen nimetlere karşılık ey Musa bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden sebzesinden hıyarından sarımsağından mercimeğinden soğanından bize çıkarsın dediniz.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 haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. El-Bakara 61 Nihayet Musa, Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır dedi. Allah, öyleyse orası, arz-ı mukaddes, Onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasık toplum için üzülme dedi. Elmaide 25-26 Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Kefil olarak içlerinden on de temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz, ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz, ant olsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra kim inkar yolunu tutarsa, doğru yoldan sapmış olur. Elmaide 12 Fakat Beni İsrail kavmi, Allah'ın kendilerine bahşettiği nimetlere ankörlük ediyor ve ulül azm peygamberlerin üçüncüsü olan Hz. Musa'ya tavır koymaya devam ediyorlardı. Hatta peygamberlerine, sen Rabbinle beraber savaşa git, harbet ve kazan, ondan sonra biz de senin ardından geliriz diyecek kadar küstahlaşmışlardı. Bu sebeple Cenab-ı Hak onları 40 sene boyunca sıkıcı ve dar bir yer olan Tih sahrasında kalmaya mahkum etti. Bu mekandan ne zaman çıkmaya çalışsalar, dönüp dolaşıp yine aynı dairenin içine giriyorlardı. Ta ki yeni bir nesil yetişti. Nihayet bu imanlı ve zinde nesille oradaki zorba kavme galip gelinip arz-ı mevuda girildi. Artık Şeria nehrinin doğu kıyısındaki yerler ele geçirilmiş ve arzı mev'uda yerleşilmişti. Böylece Musa aleyhisselamın vadi yerine geldi.